Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in uza'at. Kardeşler bugünkü Esma-ül dersinde göreceğimiz üç tane isim var. Birisi El-Hadi, ikincisi El-Hakem, üçüncüsü Hakim. Önemli bir konu. Ben çok istifade ettim hazırlanırken. Sizinle istifade edeceğinizi düşünüyorum bizimle. izinle. İlk isim El-Hadi. Allah Teala'nın el-Hadi ismi Kur'an-ı iki defa geçmekte. Birincisi Furkan suresi 31. ayette şöyle ki: "Ve kefa bi rabbike hadiyen ve nasira." Senin Rabbin hidayet edici, hadi olarak ve yardımcı olarak yeter. İkinci ayet Hac suresi 54. ayette ve "İnna Allahu le hadi'l-lezine amenu ilas Muhakkak ki Allah İman edenleri mustakim, dost olan yola hidayet eder, ulaştırır. El-Hadi isminin sözlük anlamı şu. Hidayet etmek, yani tarif etmek, efendim, delalet etmek, rehberlik yapmak, kılavuzluk yapmak demek. Heda, yehdi, fiili ne demek? Hidayet etti, yol gösterdi, tarif etti, delalet etti, kılavuzluk yaptı demek. El-Hadi ise bunun isim faili, yani yol gösteren, delillik eden, Kılavuzluk yapan, rehberlik yapan demek. Tarif eden demek. Peki Allahu Teala hakkındaki manası nedir? Ki bizim için önemli olan El-Hadi isminin Allahu Teala hakkındaki anlamı hakkında birkaç alimin alimimizin görüşünü aktaracağım. Birincisi İbn-i Cerret Taberi Rahimehullah Allah ima edenleri doğru yola iletir, hidayet eder. Ayet hakkında diyor ki Allah iman edenleri net olan hakka yönlendirir. Diyor. Hakka yönlendirme. Doğruya isabet ettirme. Doğruya doğru onları iletme manasındadır diyor. Doğru yolu gösterecek kılavuzluk yapmak manasında. Yani, kılavuzluk yapan kişi manasında. İmam Zeccar diyor ki, hadi yarattıklarını, tüm yarattıklarını, yani insan olsun, cin olsun, hayvan olsun, tüm yarattıklarını Zatını ve rububiyetini tanımaya yönlendirendir. Yani kendisini tanıyacak hususlara onları yönlendiren, onlara bunu öğretendir, gösterendir. Bu ne demek? Bununla şunu kastediyor İmam-ı Zeccac Rahimullah, tüm mahluk Allah'ı bilir, halde yaratılmıştır. Onun rabliğini kabullenir, özümser manada yaratılmıştır. Evet. i̇mam zeccaci ise, Zeccac ayrı, Zeccac ayrı. İmam Zeccaci ise diyor ki Allah Teala kullarını kendisine yönelten hayır yoluna ve Allah'a yaklaştıran işlere kılavuzluk edendir diyor. Önce kullarını Allah'a yönlendirir diyor birinci mana olarak. Kullar Allah'ı bilirler, Allah'a yönelirler. İkinci mana olarak da hayır yolu neyse, hak yol neyse kullarını ve Allah'a yaklaştıracak amellerini ise onlara yönlendirir. Hadi bu manaya gelir diyor. İmam Hatta bir rahmetullah'ın tarifi biraz daha kapsamlı. Allahu Teala'nın ismi olan El Hadi kullarından dilediği kimselere doğru yolu gösterir ve bu şekilde onlara nimetlendirir. Yani doğruya hakka isabet ettirerek onlara nimet bahşeder. Bir, bu canlılar için geçerli. Canlı olan kullarından dilediğini hidayet edir. Güzel olan, doğru olana muvaffak kılar, isabetli kılar. Cansız olan varlıkları veya aklı olmayan canlıları. Onların maslahatlarına yöneltir. Rızıkları nasıl arayacaklarını öğretir. zararlardan tehlikelerden nasıl korunacaklarını öğretir diyor. Bunların her ikisinin de ayetlerden delili var diyor. Mesela Yunus Suresi 25. ayette yaşa ve sıratım mustakîm. Dilediği kulları dost oluyorlar. sıratı sıratım hidayet eder. Ayeti var. Bu ayetteki işaret kullarından dilediklerini hakka isabet ettirir. Hakka yönlendirir. Hakka e, mutmain eder. Hakkı ona sevdirir, gönlüne koyar. Aklı eren insanlar bir varlığa tapınırlar. Kimisi Allah'a tapınır. Kimisi putlara tapınır. Kimisi nefsine tapınır. Kimisi dünya malına tapınır. Kimisi de ilah yerine koydukları başka varlıklara tapınır. Aklı olan varlığı bir varlığa tapınır. Kulluk ihtiyacı hisseder. Bu yaratılış gayesinden dolayıdır. Allah-u Teala çünkü insanları yaratırken tapınmaya, boyun eğmeye meyyal yaratmıştır. Yani bu fıtrattır. İşte bu kullarından dilediğin Allah-u Teala kendisine, ibadete, kulluğa yönlendirir. Onun istediği şekilde tabi. Diğer canlıları da cansız ziyer varlıklarda da yaratılış gayesine uygun harekete yönlendirir. Burası önemli. Bunun delili de Taha suresindeki 50. ayet çok önemli bir ayettir. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselamla beraber kardeşiyle beraber Firavun'a gittiği zaman Gal'e femen rabbukma ya Musa diyor Firavun. Ey Musa sizin ikinizin Rabbi dediğiniz kimdir? Bir başka ayette nedir Rabbul Alemin diye soruyor diye O sorunun cevabı olarak Gâle Rabbunellezî âtâ kulle şeyin halgahû sümme hedâ diyor Musa Aleyhisselam. Dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sonra da onu hidayet edendir. Bu öyle kapsamlı bir cümle ki her şeye, her mahluka yaratılmış her şeye ama canlı cansız, akıllı akılsız her mahluka, yaratılışını, suretini, becerisini, yeteneğini veren, sonra onu hidayet edendir, yönlendirendir, diyor. Bu konuyu az sonra i̇bn Kaim Kayyum hidayeti tafsilatlandırdığı hususta biraz da açacağız. O zaman inşallah daha yanlışılacak. Son asrın bilginlerinden Şeyh Sadi Rahimahullah, bu Sadi tefsirinin sahibi, o da El-Hadi ismi hakkında şunları söylüyor, diyor ki, kullarını faydayı elde etme, zararı da bertaraf edip, terk etme hususuna ileten, yönlendiren, bilmediklerini onlara öğreten, hakka ve doğruya ileten, takvayı ilham eden, emrine boyun eğer etti, kalbini kendisine döndüren anlamındadır. Çok genişletmiş. Ama güzel aslında. Yani değerlemiş, toparlamış. İçeri veriyor çünkü hepsini. Bu ne demek? İnsanlar fıtraten, birileri bir şeyi öğretmeden, Zarar olarak telakki ettikleri şeylerden kaçarlar veya faydası olduğunu, zararsız olduğunu düşündüğü şeylere yönelirler. Mesela bir çocuğu bahçeye bir yere koyun hiç görmemişse kendisine doğru hareket eden bir böcekten bile kaçar. Ona bunu kim öğretti? El-Hadi öğretti. Yani zarar olduğunu düşündüğü şeyden kaçar. Fayda elde edeceğini düşündüğü şeylere yönelir. Mesela böyle renkli bir naylona sarmış bir şey gör şeker diye ona sarılır doğru mu? Kim öğretti bunu? Allah öğretiyor mu? Veya çocuk doğmuştur. Daha bir saatlik bebedir. Ne yapar? Acıkınca ağlar. Eğer kokusunu alırsa ne yapar? Annesinin memesine yönelir değil mi? Kim öğretti bunu? Elhadi öğretti. işte. hidayet budur. Faydayı nerede hisseder bilirse ki fıtratta var bu ona yönelir. Zarar nerede varsa hissederse ondan kaçar. İşte bu hidayet. Zaten az önceki ayetteki, o Taha suresindeki 50. ayetteki husus da elledi. رَبْبُ نَلَّذِي اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ Bütün yarattığı her şeye yaratılışını, suretini, şeklini verdi mehda Sonra hidayet etti. Yani her mahluk ne için yaratıldıysa ona yönelir. Ona iletir Teala. Mükellef olan iki cins hariç. Cin ve insanlar. O da zaten mükellef olmalarının neticesi kendi tercihlerle, Hakk'a Allah'ın istediği tarafa yöneldi mi? Ebedi mükafatı hak ediyor. Oradan yüz çevirdi mi? Azabı hak ediyor. O isyanın oranında. Peki bütün bu alimlerin sözlerini derler, toplar, izah eder, özetler manada. İbn-i Kayyum ne diyor bakalım? İbn-i kalplerin doktoru diyorlar. Kalbin neye ihtiyacı var? Neyi içeriyor? Neye yöneliyor? Neyi ee, onun sorunu, sıkıntısı veya ilacı onu en iyi bilen alimlerden diyoruz. Kalp doktoru derken muayene söylüyoruz. Maddi kalp doktoru değil de manevi kalp doktoru. i̇bn mi Kayyip hidayet türlerini dört çeşit olarak adlandırıyor. Dört çeşit hidayet vardır. Diyor. Hepsinin de ayetlerden delili var diyor. Okuyacağım şimdi. Birincisi, kısa başlık olarak söylüyorum. Yaratılışa uygun amellere yönelme. Her varlığın cinsine göre yaratılışına uygun amellere yönelme birinci hidayettir. Az önceki Taha suresi 50. ayet buna işaret eder diyor. Evet. Allah her mahluka suretini, şeklini, yaratılışını verdi. İnsanı işte insan suretinde, köpeği köpek suretinde, kediyi kedi suretinde, yılanı yılan suretinde, kuşu kuş suretinde, balığı balık suretinde. Cini cin suretinde, meleği melek suretinde yarattı. Sonra sunmeheda, sonra hidayet etti. Her mahluka yaratılışına uygun işler yapmaya onu yönlendirdi. Mesela bal arısını yarattı. Onun görevi ne? Bal arısının görevi. İnsanları sokup bunlara zarar vermek değil. Ya insanlara şifa olan ve yiyecek olan bal üretmek. Bal arısına bunu Allah öğretti. El-Hadi, onu yarattı, hidayet etti. Karınca, hut hut kuşu, hamsi, cin, melek, insan, tüm mahlukat, gökte, yerde, denizin altında, karaların dibinde, uçan, koşan, vahşi, evcil ne kadar hayvan ve varlık varsa, sadece hayvan değil ne kadar varlık varsa, Allah hepsini kendi suretinde yarattı, onlara bir şekil verdi. Mesela maymunu, Kedi suretinde yaratmadı veya benzer yaratmadı. Farklı muhakkak farklı. Öyle bir farklılık ki tüm insanları farklı surette yarattı. Temelinde hepsini aynı özelliklerde yani kafası olan, ayakta duran, iki kol, iki bacağı olan, gözü, kulağı, işte ağız, dili, kaşı, burnu, çenesi olan bir temel surette ama teferruatta ayırdı hepsini. Aynısı değil. Benzerlik vardır. Aynısı değil. Yeryüzünde iki tane aynı insan var mı? Aynı şekilde sürekli yok. Bunun gibi temelde de ayrı yarattı varlıkları. Teferruatta da ayrı yarattı. Hepsine yaratılışını verdi. Sonra da onları hidayet etti. Yani ne için yaratılmışsa o yaratılış onları yönlendirdi. İki cins hariç. Birisi cinler ikincisi insanlar. Çünkü onlara da elçiler gönderdi. Kitaplar indirdi. Akıl verdi. idrak verdi. Ve tercihlerine serbest bıraktı. Onlardan da bunu istedi. Onlardan da yaratılışına uygun hareket etmesini istedi. Allahu Teala indirdiği kitaplarla, gönderdiği Resullerle, verdiği akılla ve nefsindeki yarattığı fıtratıyla her insanı Allah'a ibadet eder ve bunu kabullenir, buna yönelir halde yarattı. bunu da ondan istediğini beyan etti. Sonra serbest bıraktı. Ama mesela atmacayı serbest bırakmadı atmaca yaratıldığı şey için yaşıyor. Veya fok balığını serbest bırakmadı. Fok balığı ne için yaratılmışsa o hal üzere yaşıyor. Veya yılanı, kertenkeleyi serbest bırakmadı. Kertenkele ne için yaratılmışsa o hal üzere 10.000 minvalde yaşıyor. İsyan etmiyor hiçbirse edemez. Veya biraz daha indirelim, indirgeyelim. Cansız varlıklardan bahsedelim. Allahu Teala insanda ve diğer varlıklarda göz yarattı. Ve bu göze Göreceksin, bunu beynine aktarıp idrak edecek görevi verdi. Hiçbir göz yürümez. Hiç yürüyen göz gördünüz mü? Allah el verdi tutsun diye. Tat alan veya koku alan el gördünüz mü şimdi? Her el ne için yaratılmışsa o işi yapar. allah Teala ayakları yürümek için yarattı. Hiç gören ayak gördünüz mü? Veya ben yürümem diyen. Yok. Hiçbir gerekçesi yok. Maziret yok. Ben yürümem diyeyim. Bir ayak gördünüz mü? Her mahluk ne için yaratılmışsa o işi yapıyor. İşte bu hidayettir. İki cin hariç. Bu iki cinsi Allahu Teala doğruya kendilerinin ulaşmasını istediği için onları diğer varlıklar hidayet ettiği gibi hidayet etmedi ama hakkı onlara gösterdi. Tercih hakkı bıraktı. Hidayet ne? Hidayetin birinci kısmı İbn-i Kayyid Allah'ın göre her mahluku yarattı. Yaratılışına uygun amellere yönlendirdi. Rüzgar da böyle, ağaçlar da böyle, çiçekler de böyle. Ya yani ne kadar mahluk varsa Allahu Teala'nın yarattı, hepsi bu şekilde. Ağacın görevi fotosentez yapmaktır. Bahar geldiği zaman çiçek açmasıdır, yapraklanmasıdır. Yaz geldiği zaman o çiçeklerin meyveye dönüşmesidir. Sonbahar geldiğinde yaprakların kuruyup dökülmesi, istirahate geçmesidir. Bunun için yaratılmıştır ağaç. Gölge yapar bir de aynı zamanda yapraklar ve çiçeklerle gölge yapar. Bu iş için yaratılmıştır, bu işi yapar. Ot da buna benzer bir iş için yaratılmıştır. Onu yiyen hayvanların yiyeceğidir. Gibi tüm canlı, cansız, tüm mahlukat, iki cins dışında Allahu Teala'nın halgını, yaratılışını verip sonra cinsine uygun, vazifesine uygun olarak hareket edecek şekilde hidayet edilmiştir. Bu hidayetin birinci kısmıdır. Hidayetin ikinci kısmı Açıklama ve beyan etme. Hayır ve şer yollarını Allahu Teala açıklar. Gerek kendisi kitabını açıklar. Gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya Resulleri aleyhüm ve sallallahu aracılığıyla açıklar. Hangi yol hayırlıdır? Hangi işler şerdir? Kurtuluş nerededir? Helak hangi tarafadır? Efendim iyi nedir? Kötü nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Bunu Allahu Teala kendisi veya Resulü veya rasullerinin dışında davetçilerle, öğretmenlerle, hocalarla açıklar beyan eder. İşte bu da hidayetin ikinci kısmı izah etme, açıklama, öğretmedir. Bunun delili ise mesela Fusilat suresi 17. ayette diyor ki Allahu Teala Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Onlar ise körlüğü doğru yolu tercih ettiler. Allah onları hidayet etti. Hidayet etti. Ne demek hidayet etti? Semut kavmine hayr şerri doğruyu yanlışı doğru gösterdi. Kim aracılığıyla? İster onlara Resul-i diliyle isterse Vahs önceki peygamberlerden kalmış kitaplarla. Hakeza Şura suresi 52. ayette de şöyle buyuruyor allah Teala. İnneke le tehdi ila asirat mustaqim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Muhakkak ki sen dost doğru yola hidayet edensin. Dost doğru yol nedir? Onu öğretensin, açıklayansın, beyan edensin. Bakın ben size şimdi Allahu Teala'nın el-Hadi ismini öğretmeye çalışıyor muyum? İşte bu hidayettir. Hidayetin ikinci kısmıdır. Güzel. Bu öğretmeye çalışmaktır. Anlatmaktır, izah etmektir. Açıklamaktır. Hidayetin üçüncü kısmı. Bu ise muvaffakiyettir. Hakka isabettir. Sadece Allahu Teala'nın gücü yeter, başkasının gücü yetmez. Hak olan, doğru olan, hakiki olan, iyi olan, güzel olan neyse ona yönlendirmek, onu sevdirmek, onla mutmain kılmak, onu da sebatkar kılmaktır. Şüphesiz Allah dalayete düşürür, Allah hidayet eder. Birçok ayet-i kerime var. Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır, dalayete düşürür. Bir başka ayet daha güzel izah eden başka ayet, Nahil Suresi 37. ayet. Diyor ki Allahu Teala: "İn tahrisalahum şayet sen ondan hidayetlerine hırs göstersen, çok gayret sen de." <gülüyor> Şüphesiz ki Allah saptırdığı kulunu hidayete erdirmez. Bu ayet daha öz, daha kapsayıcı bir ayet. Yani ikisini beraber içeren bir ayet. Sen yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed sen ne kadar hırs göstersen de o muhatap olduğun Mekke müşriklerinin yani hidayet bulmasına, doğruya yönlenmesine, hakkı kabullenmelerine ne kadar hırs gösterirsen göster. Allah saptırmışsa eğer bir toplumun birilerini, onu Allah hidayet erdirmez. Yani hakka yönlendirmez. Hakkı sevdirmez. Hakka göğüs açtırmaz. İşte bu muvaffakiyettir. Yani bir yerde kötü bir şey var. Bir yerde iyi bir şey var. Onu zıttı. iyi şeye yönlenip, onu sevmek, onunla mutlu olmak, onu arzulamaktır. allah Teala'nın hidayeti. Yok insan bunu istemiyor, öbürüne yöneliyor. Kötü, yanlış dalalet olan, sapıklı olana yöneliyorsa Allahu Teala hikmeti gereği onun tercihinden dolayı onu dalalete düşmüş hidayete erdirmemiştir. İslam dediğimiz şey hidayettir zaten. Hak yoldur, doğru olandır. Bir başka ayette Allahu Teala Kasas suresi 56. ayette diyor ki inneke la tehdiye ehbete ehbebte. Şüphesiz ki sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Yani hakka Meyyal yapamazsın. Hakkı sevdiremezsin. Hakla mutmain, hakka sebatkar yapamazsın. Lakin Allah'ı hihdîmen yeşa Lakin Allah dilediğini hidayet erdirir. Amcası hakkındaki çabalarından dolayı geliyor bu ayet. Amcası Ebu Talib'in hidayet için çabalıyor, gayret ediyor. Gecesini günüzüne katıyor. Hiçbir kınamayı, eleştirmeyi önemsemiyor. Ama o Atalarının dini üzere vefat ediyor. Çok üzülüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok üzülüyor. Onun hidayetine vesile olamadım, aracı olamadım diye allah Teala onu teskin ediyor. Sen sevdiğin kimseyi hidayete edilemezsin. Amcasını çok seviyordu Ebu Talib. Ali radıyallahu anh'ın babasını çok seviyordu. Çünkü onu çok koruyordu, kolluyordu. Ona, onun için adeta bir kale olmuştu Mekke karşı. Koruyucu bir sığınak olmuştu. Bundan dolayı çok istiyordu onun hidayete uğraşmasını ama Allah-u Teala dilemedi. Şüphesiz ki Resulü'nü üzmek için değil allah Teala Teala'nın muhakkak bir hikmeti var. O hikmetten dolayı onun hidayetini dilemedi. Onda bir hayır bulmadığı için onun hidayetini dilemedi. O hikmeti allah Teala biliyor. Biz bilemiyoruz. Ama nedir? Allah dilediğini hidayet erdirir. Yani hakka yönlendirir. Hakkı sevdirir. Hakla mutmain yapar. Hakka sebatkar kılar doğru olan neyse güzel olan neyse ona yönlendirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gene hutbetul hace dediğimiz e, cuma hutbelerinde, nikah hutbelerinde veya buna benzer insanlara hutbe vereceği zaman söylediği bir giriş kısmı var. Giriş hutbesi var. Onda diyor ki: "Men yehtihillahu fela Allah her kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve me yudlil Hele, he Her kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. İşte tam bu üçüncü kısmın ifadesi. Yani Allah kimi Hakk'a doğruya, güzele, iyiye muvaffak kılarsa, Hakk'a onu isabet ettirirse, sevdirirse, onu tercih ettirirse, onu saptıracak yoktur. Kimi de düşürürse ona hakkı sevdirecek, hakkı isabet ettirebilecek, onu hidayet edecek kimse yoktur diyor. Bu da... Hidayetin el-hadi, hidayet edicinin üçüncü kısmı. Dördüncüsü ise sadece kıyametten sonra mükafat veya ceza yurduna yönlendirilme hidayetidir. Bu da hidayetin son noktası, dördüncüsü. Bakın mesela Yunus suresi 9. ayette diyor ki Allahu Teala iman edip salih amel işleyenlere gelince imanları sebebiyle onları, Rableri nimet dolu cennetlerde alt Tarafından ırmaklar akan yerlere erdir hidayet eder. Yehdihim Rabbuhum imanihim. Yehdihim. Yani hidayet eder. Rabbuhum onları imanihim imanları sebebiyle nereye? Altlarından ırmaklar akan cennetlere hidayet eder, ulaştırır. Aynı şey cennet halkı hakkında da geliyor. Cennet halkı diyorlar ki, bizi buraya hidayet eden, yönlendiren Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدْيَ لَوْلَا اَنْهَدَانَ Bizi buraya buraya hidayet eden, yönlendiren Allah'a hamd olsun. Eğer onun hidayet etmesi olmasaydı biz buraya ulaşamaz, hidayet olmazdık diyor cennet halkı. Hamd cennette de daim elhamdülillah. Bu dördüncüsü. Yani cennete veya cehenneme yönlendirme. İnsanlar hesap bittikten sonra hesaplarının neticesine göre ya cennete doğru yönlendirilecekler veya cehenneme dalışa geçecekler. Allah. Im. Bu sahneyi biliyorsunuz. Tekrar hatırlatalım. Sahnenin sonu Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü üstünde cennet, altında ateş cehennem. Buraya kadar işte yeniden diriliş. Efendim amel defterlerinin dağıtılması, mizan terazide Amellerin tartılması, ondan önce amel defterlerinin dağıtılması, hesabın görülmesi, hak alışverişi ilahir uzunca bir süre. Miktarı ne kadar? O günün miktarı elli bin sene. Elli bin sene sürecek bir gün. Ahiret gün dediğimiz gün elli bin sene sürecek. Ve bu süre içerisinde hak alışverişler olacak, hesaplar olacak, efendim ameller tartılacak, sevaplar, günahlar ortaya çıkacak. Bütün kirli şamaşırlar, temiz şamaşırlar kişi için ortaya konulacak. Bunun neticesinde sonunda insanlar bir yola yönlendirilecekler. Bu yolun ismi Cennet. Sırat Köprüsü. İmam Müslim'in sayının geldiğine göre kaygan ve incecik bir yol. Ancak allah Teala'nın hidayet ettiği kimseler geçebilir. Yardım ettiği kimseler geçebilir. Başka türlü geçmek mükansız. O Sırat'ta bazı Dikenler de var oradan geçen insanları sarsmak için, Efendim düşürmek için veya korkutmak için ki onlar oradan geçenleri tanıyorlar. Onların hafızasında var hani bilgisayarlarımız var ya bizim bilgisayarda ne var? Hafıza var bir şeyler yüklüyorsun mesela diyor ki şu virüs veya şu Word belgesi Word'de aç. Şu PDF sayfası PDF'de aç. Şu Excel sayfası Excel'de aç diyor. Biliyor bunlar niye? Çünkü yüklendi bilgi verildi. Onlara da bilgi verilecek. Ahmet oğlu Mehmet. iyi kullardan dokunma. Hasan oğlu Hüseyin. iyi kötü, karışık. Biraz dokun şöyle bir sarsılsın. Buş. Mesela hiçbir işe yaramaz. At gitsin. Atıyor. Dokunuyor, tutuyor, çekiyor, kaldırıyor ateşin içine. O sıratın altında ateş var. Cehennem. Karşıya geçebilen kurtuldu. Aşağısı azabın başladığı yer. O kimsenin girmek istemediği ve kendisine yakıştırmadığı yer. Azap yordu. Allah muhafaza buyursun bizleri oradan. Oraya girmekten, onun kokusunu almaktan. Bu yolun sonunda karşıya geçen cennete geçen insanlar cennete varan insanlar Allah'a hamd ediyor. Ve diyorlar ki bizi buraya Allah hidayet etti. Bazılarında Allah buraya hidayet etmiyor. Aşağıya. Azap yolda hidayet ediyor. Yönlendiriyor yani. Bu ise Hidayet'in dördüncü kısmı. Diyor İmam i̇bn Kayyim Kayyum Bu izah çok teferruatlı ve gerçekten de kuşatıcı, kapsayıcı bir izah. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hidayet veya El-Hadi ismi nerede geçmişse hepsinin anlamını kendi içine toplamış bir özet. Diyor ki i̇bn Kayyim Kayyum Rahim Allah Hadi isminin içeriği, kapsamı dört tanedir. Birincisi her mahluku Allah yaratır. Yaratılışına uygun işlere yönlendirir. Bu El-Hadi'nin birinci anlamıdır. Yol göstericinin, tarif edicinin, yönlendiricinin birinci anlamıdır. Nedir? Her mahluk yaratıldığı işe yönlenir. Kelebek de bu kısma girer. Aslan da bu kısma girer. Güvercin de bu kısma girer. Ayrı ayrı örnekler de veriyorum özellikle. Hamam böceği de bu kısma girer. Timsah da bu kısma girer. Yani insanlara ve hayvanlara zarar verici olduğu düşünülen gözüken nesneler de zebra gibi zararsız hayvanlarda, geyik gibi eti güzel hayvanlarda, ineklerde, koyunlarda bu kısma girer. Ne için yaratılmışlarsa ona yönelmişlerdir. Koyun mesela ben yayılmayacağım, protesto ediyorum, sana et vermeyeceğim, yün vermeyeceğim, süt vermeyeceğim demez. Var mı öyle bir koyun gördünüz mü? Bunun için yaratılmıştır çünkü. Ve Allah ona hidayet etmiştir. Hidayetin ikinci kısmı El-Hadi'nin manasının ikinci kısmı açıklama, beyan izahtır izahdır. Bu da aklı erenlere yapılmış bir hidayettir. Genelde de bu Allahu Teala'nın kitabıyla, Rasulünün diliyle ve Allah'ın kitabından, Rasulünün sünnetinden ilim elde ilim ehlinin yaptığı işle izah edilir. Yani hak doğru ve onun zıttı, batıl, güzel ve çirkin, iyi ve kötü ortaya konulur. Gücün yettiğince bunu anlatırsın. Yapma, etme, şu şöyle böyle ama onun kalbine bunu sevdiremez. Veya kötü olan nefretini onun kalbine koyamaz. Çünkü bu üçüncü kısma giriyor. İşte bu hidayetin ikinci kısmıdır. Açıklama, beyan etme, izah etme, anlatma, şerh etme, tafsilatlandırmadır. Şu an bizim el hadi ismini anlatmak üzere yaptığımız iştir. Hidayetin ikinci kısmı. Hidayetin üçüncü kısmı el hadi'nin Üçüncü manası yani, bu sadece Allahu Teala için geçerlidir, başkasının gücü yetmez. اِنْنَكَ لَا تَحْدِي Sen sevdiğin kimse hidayet ediremezsin diyor. Allah kime? Resulüne, evet. en sevdiği kula. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini hidayet edemiyorsa, yani birisini Hakka isabet ettiremiyor, muvaffak kılamıyor, Hakk onun gönlüne sevdirip payamıyorsa, veya batılı onun kalbine kötü gösterip uzaklaştıramıyorsa onun dışında kimse koyamaz. Çünkü Allahu Teala'nın en sesgin ve en sevgili kulu Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple hidayetin, elhadi olan, Allah'ın yaptığı işin, hidayete ulaştırma işinin üçüncü kısmı ne? Hakka, doğruya, güzele isabet ettirmek, ulaştırmak, sevdirmek, mutmain kılmak. Dördüncü kısmı ise ölümden sonra, İyilerin cennete yönlendirilmesi, hidayet edilmesi, kötülerin cehenneme yönlendirilmesi. Yani cenneti Allah'ın gözünden kaçıp da hiçbir kötü giremez. Hiçbir iyi, cennete layık bir kul cehenneme düşmez, girmez. El-Hadi ismi ve hidayet tabii ki onun kapsamı olan hidayet, anlaşılması gereken genelde karışıklık olan bir şeydi. Bu izahla beraber inşallah bu karışıklık, kapalık ondan katmıştır. Son olarak el Hadi ismini iman etmenin etkileri nelerdir? Bunu öğrenen insanlarda ne gibi etkiler olmalıdır? Ona bakalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Eğer el Hadi Allahu Teala ise yani tüm mahlukatı yaratan belli bir hal üzere en güzel, en mükemmel hal üzere yaratan ve onları ihtiyaçlarını giderecek şekilde hakkı yönlendiren Allahu Teala ise o zaman bundan dolayı bizim Allah'ı sevmemiz ve ona senada bulunmamız gerekir. Allahu Teala'nın her yarattığı mahluku yaratılış gayesine uygun hareket ettirmesi, yönlendirmesinden dolayı. İkincisi, eğer muvaffakiyet hakka doğruya olan yönlendirilme sadece Allahu Teala'nın elindeyse, o zaman biz Allah'tan Hadi ismiyle bizleri hidayet etmesini ve hidayet üzere sebatkar kılmasını isteyeceğiz. Yani sadece Allahu Teala ise El Hadi. Hakka muvaffak kılan, doğruya isabet ettiren, doğruyu sevdiren o zaman biz ey Allah'ım sen hadisin, beni sırat-ı müstakime hidayet et diye dua etmemiz, Allah'tan hidayet dilememiz gerekir. Çünkü hidayet en büyük nimettir. Onun dışında nimetten hepsi gelip geçicidir Sağlık da dahil buna Çünkü hidayet sağlıktan da büyük bir nimettir. Sağlığı iyi olmayan, yetersiz olan kimse için de hidayet gerekir. Çünkü bu hayat Geçici bir hayattır. Asıl hayat bunun arkasında, devamında. Ve asıl hayat buradaki hidayete göredir. Hidayete uygunsa hayatımız hidayete ulaşmışsak kurtuluş. Hidayete ulaşamamışsak asıl bela musibette. O zaman başlıyor Allah'ın Peki biz nasıl hidayet dileyeceğiz Allahu Teala'dan? Mesela her namazımızda Fatiha sözünü istiyoruz. Ne diyoruz? İhline sıratal müstakim. Bizleri sıratı mustakime hidayet et. Dost doğru yol hangisi ise ki devamında söylüyoruz biz. Nimetlendiren sıratına yoluna, kaza olanlarına, dalâletten olan sıratına değil diyerek de izah ediyoruz Allahü Teala'nın beyanıyla. Bu şekilde de Allahu Teala'dan hidayet isteyeceğiz. Doğru yola isabet isteyeceğiz. Çünkü bizden önceki tüm rasuller aynı şeyi kendileri için de ümmetler için de istemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istemiştir. Mesela onlardan birisi İmam Müslim'in sahihinde geliyor. Daha önce bir vesileyle bu duayı aktarmıştık. Kısa ezbere kolay ama kapsamı geniş. Güzel bir kapsam var. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni es'elükel hüda ve teka vel afafe vel gına. Ey Allah'ım ben senden hidayet, takva iffet ve zenginlik isterim. Bir başka hidayet isteği gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ki, bitir duasını biz yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'a bunu öğretmiştir. Ne diyorduk biz? Allahümme. Allahümmehdini fi men hedeyd. Ey Allah'ım beni hidayet ettiğin kulluğun arasında hidayet ederdir. <gülüyor> ve afini fi men afeyd. Afiyet. afiyet bahşettiklerin arasında bana da afiyet bahşedir diye dua ediyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisiyle. Öyle. Evet geri kalan dursun. konumuzla alakalı olan kısmı aldık. Allahümmehdini fi men hedeyd. Ve afini fi men afeyt. Bunun dışında çok güzel bir sığınma duası var Resulullah Sellem'in İman Müslim'in sahihinde gidiyor gene. Diyor ki ey Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana döndüm. Senden dolayı hasımlaştım. Yani sen kime hasım olduysan onunla hasımlaştım. Kime dost olduysan onunla dost oldum. Senden başka hak ilah yoktur. Beni sapıtmandan, dalaate iletmenden senin izzetine sığınırım. Arapça ifadesiyle Allahümme inni e'udu izzetike la ilahe illa ente entudilleni. Senden başka ilah yoktur. Beni dalalete düşürmenden, saptırmadan senin izzetine sığınır. Allah'a yemin olsun bu şekilde dua eden ve yapışan kimse Allah-u Teala saptırmaz. Allah'ın izzetine sığmış bir kimse dalalete düşmekten. Allah'ın saptırmasından. Tabii ki sebeplerde yapışmak lazım, öğrenmek lazım. Öğrendiklerini amel etmeye Hayret etmek lazım. Evet. Hidayet yani Allah'ın El-Hadi ismini Hidayet edici ismine iman etmenin ikinci etkisi buydu. El-Hadi ismini Allah-u Teala'dan hidayet istemek, dilemek. Üçüncü etkisi ise Hidayet edici El-Hadi'nin ikinci manası yani insanların hidayete ulaşabilmeleri için onlara bildiklerini aktarmak hata ettikleri şeylerde bu hatadır diye izah etmek, beyan etmek, açıklamak hususunda Gayretli olmaktır. Bakın o kadar güzel kazanımlar var ki elhamdülillah. Her kim birisinin hidayetine, hakka yönlenmesine vesile olur, aracılık yaparsa o kimsenin yaptığı her işten, hayırlı işten dolayı kazandığı sevap aynen ona vesile olan kişiye de geliyor. Oturduğu yerde yattığı yerde ölse bile. <gülüyor> Bu sebeple Allahu Teala, tabuna da var Rasulünün diliyle de var. Davetçiliği teşvik etmiştir. Emri bilin maruf, nehyanın münkeri Tehliken etmiştir, teşvik etmiştir bu ümmete. İlmi öğrenmek, amel etmek, hemen akabinden davet etmek, ilmi yaymak için gayret etmek gerekir. Bu da El-Hadi ismine iman etmenin üçüncü etkisi olmalıdır öğrenen kimse için. Hakem ve hakim isimlerine giremedik. Ebu'l-Gavli Hada Azimeli ve Lekum ve sairel Müminin Rabbena la tuâkhizna innesina evakta'na